Yunus Suresi Mekke'de nazil olmuş olup 109 ayetten ibarettir. Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Alif lam ra Tilka ayatul kitabil hakim Elif, Lâm, râ. İşte bunlar o hikmetli kitabın ayetleridir. اَكَانَ لِنَّاسِ عَجَبًا اَنْ اَوْحَيْنَا اِلَى رَجُلٍ مِّنْهُمْ اَنْ اَنْدِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ İnsanları uyar, müminlere Rablerinin üstün sadakat makamı vereceğini müjdele diye içlerinden bir insana vahyetmemiz insanların çok mutuhafına gitti. bir insana vahyetmemiz insanların çok mutuhafına gitti. Onun için mi kafirler? Besbelli ki bu sihirbazın teki dediler. İn Rabbekumullahu, Lladi, halak ala ve ala, fi sitta ayi min, thum masta wa ala min shfiyin illa min Zâlikumullâhu Sizin Rabbiniz, gökleri ve yeri altı günde yaratan, sonra da arşı üzerinde hükümran olan, her işi yerli yerince çekip çeviren Allah'tır. Kendisinden izin çıkmadıkça, O'nun katında, Hiçbir şefaatçi iş bitiremez. İşte Rabbiniz bu vasıflara sahip olan Allah'tır. Öyleyse onu bir tanıyarak yalnız ona ibadet ediniz. Hala gerçekleri düşünmeyecek misiniz? İleyhî marci'ukum cemî'â ve'dallâhi hattâ. İnnehu halqa thum. ما <gülüyor> hepinizin dönüşü onadır bu Allah'ın gerçek olarak verdiği sözdür. Mahlukları, ilkin o yaratır. Yoktan yaratan yaratıcı, öldükten sonra onları, haydi haydi diriltir. Diriltir ki, iman edip makbul ve güzel işler yapanları, adaletleri sebebiyle ödüllendirsin. Kâfirlere ise, dini inkar ettikleri için, içecek olarak kaynar su, ve gayet acı bir azap vardır. O, <Sessizlik> kimi güneşin ışığını, kimi dağın يُفَصِّلُ الْآيَاتِ Odur ki, güneşi bir ışık yaptı. Ayı da bir nur kılıp, ona bir takım konaklar tayin etti ki, yılların sayısını ve vakitlerin hesabını bilesiniz. Allah, bunları boş yere değil, ancak hikmet uyarınca, sabit bir gerçek olarak yaratmıştır. Bilip anlayacak kimselere Allah ayetleri böylece açıklar. fi ve ma Allahu Gece ve gündüzün sürelerinin değişerek peş peşe gelmesinde Allah'ın göklerde ve yerde yarattığı bunca varlıklarda Elbette Allah'ı sayıp kötülüklerden sakınacak kimseler için nice deliller vardır. Onlar ki ahirette bize kavuşmayı ummaz, ve sadece dünya hayatına razı olup, bununla tatmin bulur, ve onlar ki, bizim tek ilah olduğumuzun delillerinden, ve gönderdiğimiz Kur'an ayetlerinden, gaflet etmeyi sürdürür. <gülüyor> i̇şte bunların, bunların, İrtikâb ettikleri şirk ve isyan sebebiyle varacakları yer cehennemdir. <Sessizlik> İman edip makbul ve güzel işler yapanları ise, onların Rabbi, imanları sebebiyle, içlerinden ırmaklar akan, o nimet dolu cennetlerdeki mutluluklara erdirir. Onların orada duaları, Sübhansın Allah'ım! Her türlü noksandan münezzeh ve yücesin. Birbirlerine iyi dilek ve temennileri ise hep selamdır. Duaları Elhamdülillahi Rabbil alemin, hamd alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur diye sona erer. وَلَوْ يُعَجِّلُ Eğer Allah, insanların faydalarını olan şeyleri, çabucak elde etmek istemelerinde verdiği gibi, müstahak oldukları şerri de, Çar çabuk verseydi, derhal sonlara gelir helak edilirlerdi. Fakat biz huzurumuza çıkmayı arzu edip ummayanları kendi hallerine bırakırız. Azgınlıkları içinde bocalar dururlar. <gülüyor> İnsan bir sıkıntıya maruz kalınca, gerek yan yatarken, gerek otururken veya ayaktayken, bize yalvarıp yakarır. Fakat biz sıkıntısını giderdik mi, sanki uğradığı dertten dolayı bize yalvaran kendisi değilmiş gibi, eski haline geçip gider. İşte hayat sermayelerini boşuna harcayıp, haddini aşanlara, yaptıkları işler kendilerine böyle süslenmiş, hoşlarına gitmiştir. وَلَقَدْ <gülüyor> Sizden önceki devirlerde geçen nice ümmetleri, peygamberleri kendilerine açık deliller, mucizeler getirdikleri halde, onları yalancı sayıp, Hakk'a karşı çıkarak zulmettikleri, ve iman etmeyecekleri sabit olduğu için imha ettik. İşte suçlular güruhunu biz böyle cezalandırırız. Sonra onların peşinden nasıl davranacağınızı görmek için bu dünyada onların yerine sizi geçirdik.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 اِنْ اَتَّبِعُ اِلَّا Böyleyken ayetlerimiz kendilerine açık deliller halinde okunduğunda ahirette huzurumuza varacaklarını ummayanlar bize bundan başka bir Kur'an getir veya bunu değiştir derler. De ki, onu kendiliğimden değiştirmem asla olacak bir şey değil. Çünkü ben sadece bana vahyedilene tabi olurum. Ve eğer sizin arzunuza uyarda Rabbime isyan edersem, o müthiş günün azabından korkarım. قُلْ لَوْ شَاءَ اللّٰهُ مَا تَلَوْتُهُ فَقَدْ لَبِذْتُ ف۪يْكُمْ عُمُرًا De ki, eğer Allah dileseydi, ben Kur'an'ı size okuyamazdım. Hiçbir suretle de size onu bildirmezdi. Bilirsiniz ki, daha önce bir ömür boyu aranızda yaşadım. Böylesi bir iddiada bulunmadım. Aklınızı kullanıp bunu anlamaz mısınız? Hem yalandan bir söz uydurup onu Allah'a mal eden veya Allah'ın ayetlerini yalan sayandan daha zalim kim olabilir? Gerçek şu ki, mücrimler iflah olmazlar. Ve yâbûdun min dûnillahi, ma la yâzbuhum, wa la yâfâhum. Ve yâqûlun hâûlâ, işfââlâ, âdâllâh. Qul a tulâbûlallâh la yâglâmû fi l la onlar Allah'tan başka kendilerine zarar veya fayda veremeyen bir takım nesnelere ibadet ediyor ve onlar Allah katında bizim şefaatçilerimizdir diyorlar. De ki böyle bir şey olacak da Allah bilmeyecek ha? Ne o? Yoksa siz Allah'a göklerde ve yerde olup da bilmediği şeylerin varlığını mı haber vereceğinizi iddia ediyorsunuz? Haşa! O, onların iddia ettikleri her türlü ortaktan münezzehtir, yücedir. وَمَا <gülüyor> كَانَ İnsanlar aslında tek ümmet idi. Başlangıçta hepsi tevhid inancına sahip iken, sonra aralarında ihtilaf çıktı. Şayet Allah'tan nihai hükmü kıyamete bırakma şeklinde önceden yapılmış bir vaat olmasaydı. İhtilaf ettikleri konudaki hüküm çoktan verilmiş, azap tepelerine inmiş olurdu. Bir de kalkmış, o peygambere Rabbi tarafından bambaşka bir mucize indirilse ya diyorlar. Sendeki gayb alemi ancak Allah'ındır. Gaybı bilmek ona mahsustur. O halde bekleyin bakalım. Ben de sizinle beraber bekliyorum. وَإِذَا أَذَقُنَ النَّاسَ رَحْمَةً مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ اِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللّٰهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا İnsanlara uğradıkları bir dertten sonra bir nimet ve afiyet taktıracak olursak, bir de bakarsın ki, ayetlerimiz hakkında yine bir takım kötü düşüncelere sapmışlar. De ki, Allah'ın o tuzakların hakkından gelmesi daha da çabuk gerçekleşir. Haberiniz olsun, meleklerimiz bütün o kötü düşüncelerinizi kaydedip duruyorlar. Hüvellezi yuseyyirukum fil vel حتى إذا كنتم في الفلك وجرين به بريح طيبته وفرحوا بها وفرحوا بها جاء هارح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وجاءهم الموج من كل مكان وظن sizi karada olsun, denizde olsun, gezdirip dolaştıran odur. Gemide olduğunuz zamanı düşünün. Gemiler tatlı bir rüzgarla. İçindeki yolcuları alıp götürdüğü ve yolcular da bundan ötürü keyiflendikleri bir sırada, birden gemiye şiddetli bir fırtına gelir. Dalgalar her taraftan onları sarar ve artık kendilerinin tamamen kuşatılıp, bir daha kurtulamayacaklarını zannedince, bütün niyaz ve ibadetlerini yalnız Allah'a yapıp, gönülden O'na yalvarırlar. Ahdimiz olsun ki, eğer bizi bu felaketten kurtarırsan, mutlaka şükreden kullarından olacağız, derler. فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ اِذَاهُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا fakat Allah onları kurtarınca, bir de bakarsın ki, yine yeryüzünde haksız taşkınlıklar ve türlü yolsuzluklar yapıyorlar. Ey insanlar! iyi biliniz ki, taşkınlığınız sadece kendi aleyhinizedir. Elde edeceğiniz en fazla şey, bu fani hayatın geçici menfaatidir. Sonunda dönüp bizim huzurumuza geleceksiniz ve biz de yaptıklarınızı size bir bir göstereceğiz. اِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا كَمَا اِنْزَلَّاهُ مِنَ السَّمَاءِ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 أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا اَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَلَّمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ كَذَٓا بِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِهِ قَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ Bu fani dünya hayatı bilir misiniz neye benzer? Tıpkı şuna benzer. Gökten yağmur indiririz. Derken, o yağmur sebebiyle, insanların ve hayvanların, yiyerek beslendikleri bitkiler, bol bol yetişir, ağ gibi etrafı sarar. Yeryüzü renk renk, çeşit çeşit meyve ve mahsullerle süslenir. Bahçe sahipleri de, o ürünleri devşirmeye giriştikleri sırada, Geceliğin veya gündüzün, birden emir çıkarırız, bir afet gelir, söküp biçer. Sanki daha dün o şen manzara orada hiç olmamış gibi olur. İşte biz, düşünüp ibret alacak kimseler için ayetleri, delilleri böyle ayrıntılı olarak açıklarız. وَاللّٰهُ يَدْعُوا إِلٰى دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ila صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ Allah, insanları esenlik ve mutluluk ülkesine davet eder ve dilediği kimseleri doğru yola iletir. Lillezîne ehsenul hüsnâ ve ve qataru, ve İyi ve güzel davranışlarda bulunanlara en güzel mükafat yani cennet ile daha da fazlası var. Onların yüzlerine ne bir leke bulaşır ne de bir zillet. İşte onlar cennetliktir. Onlar orada ebedi kalacaklardır. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئات بمثلها وترهقهم دلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما اُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِهُمْ ف۪يهَا Kötülük işleyenlerse yaptıkları kötülük kadar ceza görürler. Kendilerini bir zillettir kaplayacak. Onları Allah'ın bu cezasından kurtaracak bir kimse yoktur. Yüzleri sanki kapkaranlık gece parçalarıyla kaplanmıştır. İşte onlar, cehennemliktir Hem de orada ebedi kalacaklardır. Ve yoluma hep şurum, Jamiy al-üm. Ma n-qululilladīn aşrakum, ka-nakum al-üm, wa şurka ma kum iyya na tağbūd. <gülüyor> Gün gelir, onların hepsini bir araya toplayıp, sonra Allah'a şirk koşanlara, siz de, taktığınız şerikleriniz de yerlerinize deriz. Artık onları putlarından tamamen ayırmışızdır. Şerikleri, siz dünyada bize tapmıyordunuz. Allah da üzerimizde şahittir ki, sizin bize taptığınızdan hiç mi hiç haberimiz yoktu? Derler. Hünarike teblû kullu nefsim mâ esnefet ve ruddû ilâllâhi mevlâhumul hakk ve dalle anhum mâ kânû yefterû işte orada her kişi dünyada yaptığı bütün işleri karşısında bulup kendi notunu verir. Hepsi gerçek efendileri olan Allah'ın huzuruna götürülür. Ve uydurdukları putlar ortalıkta görünmez olur. قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ Emmen yemliku's-sem'a vel-absaara ve men yuhricu'l-hayye mine'l-meeti ve yuhricu'l-meeta mine'l-hayyi deki kimdir sizi gökten ve yerden rızıklandıran kimdir kulaklarınızı ve gözlerinizi yaratan Kimdir ölüden diriyi, diriden ölüyü çıkaran? Kimdir bütün işleri çekip çeviren, kainatı yöneten? Allah diyecekler duraksamadan. De ki, o halde sakınmaz mısınız onun cezasından? فَذَٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّا تُسْرَفُونَ işte bunları yapan Allah'tır sizin gerçek Rabbiniz. Gerçeğin ötesinde dalaletten başka ne kalır? Nasıl oluyor da haktan uzaklaştırılıyorsunuz? Öyle büsbütün doğru yoldan çıkmış, isyanda ısrar eden o fasıklara. İmana gelmedikleri için, Rabbinin azap kararı kesinleşmiştir. قُلْ De ki, sizin Allah'a ortak saydığınız putlardan mahlukatı yaratıp onları ölümlerinden sonra da diriltebilen var mıdır? De ki ancak Allah ilkin yaratıp sonra diriltmeye kadirdir. Öyleyse nasıl oluyor da bu hakikatten vazgeçiriliyorsunuz? Kul <gül> hal el hak o sheriklerinizden hakikate götürecek var mı deki gerçeğe ancak Allah hidayet eder. Şimdi söyleyeyim bakalım. gerçeğe ulaştıran mı tabi onun mulayyıktır? Yoksa elinden tutulup, doğru yola götürülmedikçe, kendisi yol bulamayan mı? Ne oluyor size. Nasıl böyle yanlış şükme diyorsunuz. وَمَا يَتَّبِعُ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ Onların çoğu sadece zanna uyarlar. Halbuki zan asla gerçeğin yerini tutamaz. Allah onların bütün yaptıklarını hakkıyla bilir. وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ اَنْ يُفْتَرَى مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَلَاكِنْ تَصْدِيقَ الَّذ۪ي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَاكِنْ تَصْدِيقَ الذي بين يديه لَا رَيْبَ الْعَالَمِينَ Bu Kur'an'ın Allah tarafından gelmeyip Başkası tarafından uydurulmuş olması asla mümkün değildir. Lakin daha önce indirilen kitapları tasdik eder ve farz edilen hüküm ve hakikatleri açıklar. Onda şüphe edilecek hiçbir taraf yoktur. Rabbül âlemin tarafından gönderilmiştir. اَمْ يَقُولُونَ اَفْتَرَاهِ Yoksa onu kendisi uydurmuş mu diyorlar. De ki, öyleyse iddianızda tutarlıysanız, haydi onunkine benzer bir sure ortaya koyun ve Allah'tan başka çağırabileceğiniz kim varsa hepsini de yardımınıza çağırın. Bel kazzebû bimâ lem yuhîtû bi'ilmihi ve lem mâ yetehim te'vîlehu. Kezâlike kazzebellezîne min kabrihim fenzur keyfe kân âkibetu'z Hayır. Onlar hakkında etrafta bir bilgi edinmeden ve henüz yorumuna tam vakıf olmadan, bu Kur'an'ı çarçabuk yalanladılar. Kendilerinden öncekiler de böyle yalan saymışlardı. Bak, ve zalimlerin sonunun nasıl olduğunu anla. Onlardan, Kur'an'a iman edenler de var, iman etmeyenler de. Rabbin hakkı yalanlayıp, halk içinde fitne ve fesat çıkaranları pek iyi bilir. وَاِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلِّي عَمَلِي وَلَكُمْ eğer seni yalancı saymakta ısrar ederlerse, de ki, Benim yaptığım bana ait, sizin yaptığınız da size. Benim yaptıklarımla sizin, sizin yaptıklarınızla da benim ilişim yoktur. وَمِنْ <gülüyor> هُمْ أَفَأَنْتَ <gülüyor> تُسْمِعُ Onların içinde senin söylediklerini dinlemeye gelenler de var. Fakat sen sağırlara nasıl duyurabilirsin ki? Hele akıllarını da kullanmıyorlarsa. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْهِ فَاَنْتَ تَهْدِ الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا Onların arasında sana bakanlar da var. Fakat gözleri görmeyenlere sen nasıl doğru yolu gösterebilirsin? Hele basiretleri de yoksa. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَاكِنَّ النَّاسَ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ Allah, insanlara asla zulmetmez. Lakin, insanlar kendi kendilerine zulmederler. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَلَّمْ يَلْبَتُوا إِلَّا سَاعَةً مِنَ النَّهَارِ يَتَعَارَقُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِرِقَاءِ اللّٰهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَد۪ينَ Kıyamet günü, Allah, hepsini bir araya toplayacak. Dünyada, gündüzün ancak bir saati kadar yaşamış gibi gelecek kendilerine. O şekildeki, sadece birbirlerini görünce tanıyacakları kadar yaşadıklarını sanacaklar. Allah'a kavuşmayı yalan sayıp da, doğru yolu tutmamış olanlar, en büyük kayba uğramışlardır. وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذ۪ينَ عِدُهُمْ أَوْنَ تَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ شَهِيدٌ ثُمَّ شَهِيدٌ مَا يَفْعَلُونَ Onlara vaat ettiğimiz şeylerin bir kısmını sana göstersek, yahut seni vefat ettirsek, nasıl olsa sonunda onlar bize döneceklerdir. Elbette Allah, kendilerinin ne yapacaklarına şahittir. Her ümmetin bir peygamberi vardır. Peygamberleri kendilerine gelince, aralarında adaletle hükmedilir. Hiçbirine zulmedilmez. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا Onlar, eğer dediğiniz doğru ise, peki bu vaadin ne zaman gerçekleşeceğini söyleyin, derler. قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللّٰهِ لِكُلِّ اُمَّنْ Deki ben kendi kendime bile Allah'ın dilediğinden başka ne bir zararı savma ne de bir fayda sağlama imkanına sahip değilim. Her ümmetin belirlenmiş bir ömür süresi vardır. Artık o vadeleri gelince onun ne bir saat ileri ne de bir saat geri alabilirler. Deki, De ki ne dersiniz? Şayet onun azabı size ha yatarken gelmiş ha gündüzün. Mücrimlerin mücrimlerin Bunlardan birini çarçabuk istemelerine ne sebep var ki? İş işten geçtikten sonra mı iman edeceksiniz? Demek şimdi ha? Ama artık çok geç. Alında görün, çarçabuk gelmesini istediğiniz şeyi. Sonra o zalimlere, ebedi azabı tadın bakalım. Siz dünya hayatında neyi hak ettiyseniz, sadece onun karşılığını göreceksiniz denir. <Sessizlik> Sahi doğru mu bu? Diye senden haber sorarlar. De ki, evet, Rabbime yemin ederim ki, o elbette gerçektir. Ve siz, Bundan yakayı kurtaramazsınız. Kendi nefsine zulmeden her kişi Dünyadaki bütün şeylere malik olsaydı bile, cezadan kurtulmak için hepsini fidye olarak verirdi. Onlar, cezaları olan azabı görünce, içten içe duydukları pişmanlığı açığa vururlar. Ne çare ki, kendilerine asla haksızlık edilmeksizin, aralarında adaletle hüküm verilmiştir. اَلَا اِنَّ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اَلَا اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقُّ İyi bilin ki göklerde ne var, yerde ne varsa Allah'ındır. İyi bilin ki Allah'ın vadi gerçektir. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler. <gülüyor> Hayatı veren de, öldürüp geri alan da O'dur. Ve sonunda hepiniz O'nun huzuruna götürüleceksiniz. Ya eyyuhannâsü مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي السُّدُورِ وَهُدًا وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ Ey insanlar! İşte size Rabbinizden bir öğüt, gönüllerdeki dertlere bir şifa, müminlere doğru yolu gösteren bir hidayet ve rahmet geldi. قُلْ De ki, Allah'ın lütfuyla, rahmetiyle, evet, sadece bununla ferahlanın. Çünkü bu, insanların dünya malı olarak topladıkları bütün şeylerden daha hayırlıdır. قُلْ اَرَأَيْتُمْ Allahu de ki peki Allah'ın size ihsan ettiği rızıklardan bir kısmını helal, bir kısmını haram yapmanıza ne dersiniz? De ki, Allah mı sizin böyle yapmanıza izin verdi? Yoksa siz Allah'a iftira mı ediyorsunuz? وَمَا ظَنُّ الَّذ۪ينَ يَفْتَرُونَ عَلَى Uydurdukları yalanı Allah'a mal edenler, kıyamet gününü ne zannediyorlar? Gerçekten Allah, insanlara karşı büyük lütuf sahibidir. Fakat insanların çoğu, bu nimete şükretmezler. وما تكونوا في شأنه وما تتل منه من قضاء ولا تعملون من عمل إلا كن عليكم شهودا ولا تعملون من عمل إلا كن عليكم شهودا إذ تفيدون فيه وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ دَرَّتٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْرَ وَلَا, أَصْرَ مِنْ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ <مُبين> Herhangi bir işte bulunsan, onun hakkında, Kur'an'dan herhangi bir şey okusan, sen ve ümmetinin fertleri, her ne iş yapsanız, siz o işe dalıp coştuğunuzda, mutlaka biz, her yaptığınızı görürüz. Yerde olsun, gökte olsun, zerre ağırlığınca, bir varlık bile, Rabbinin ilminden kaçamaz. Ne bundan küçük, ne bundan büyük hiçbir şey yoktur ki, hepsi apaçık bir kitapta olmasın. اَلَا اِنَّ اَوْلِيَاءَ İyi bilesiniz ki Allah'ın velilerine korku yoktur. Onlar üzüntüye de uğramazlar. اَلَّذ۪ينَ <Gülüyor> آمَنُوا Veliler o kimselerdir ki ona iman edip emirlerine aykırı hareketlerden sakınırlar. dunya La tabdil azim. Dünya hayatında da ahirette de müjde vardır onlara. Allah'ın hükümlerinde olsun. Verdiği sözlerde olsun, asla değişiklik olmaz. İşte bu müjdeler en büyük mutluluktur. O inkarcıların sözleri seni üzmesin. Çünkü bütün izzet ve üstünlük Allah'ındır. O her şeyi hakkıyla işitir ve bilir. Elâ innelillâhi ve ve ve İyi bilesiniz ki göklerde ve yerde kim varsa, hepsi Allah'ın kuludur. O'nun hükmü altındadır. Allah'tan başka bir takım şeriklere ibadet edenler de, gerçekte o putlarına tabi olmazlar. Onlar sadece bir takım zanlara uymakta ve sırf kafadan atmaktadırlar. <gülüyor> Dinlenip sükunet bulmanız için geceyi karanlık, çalışıp iş yapmanız için de gündüzü aydınlık kılan O'dur. Elbette bunda işitip dinlemesini bilen kimseler için, nice deliller ve ibretler vardır. Müşrikler, Allah evlat edindi dediler. Haşa, o bundan münezzehtir. O her şeyden olduğu gibi evladı olmaktan da müstaknîidir. Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi onundur. Buna dair ey müşrikler, hiçbir deliliniz yoktur. Ne o? Allah hakkında kesin bilgi sahibi olmadan konuşuyor, rastgele şeyleri mi ona isnat ediyorsunuz? قُلْ اِنَّ De ki, Allah hakkında böyle yalan uydurup, O'na mal edenler, asla iflah olmazlar. مَتَاعُنْكِ ثُمَّ نُذ۪يقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّد۪يدَ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ Olsa olsa dünyada az bir zevk alır ama sonunda bizim huzurumuza dönerler. Sonra biz de inkar ve nankörlüklerinden ötürü o çok şiddetli azabı onlara taktırırız. وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ لُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِن كَانَ كُبْرٌ عَلَيْكُم مَّقَامِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا Onlara Nuh hakkındaki haberi oku. O halkına, Ey benim halkım dedi. Eğer benim aranızda bulunmam ve Allah'ın ayetlerini hatırlatmam size ağır geldiyse, şunu bilin ki ben yalnız, Allah'a dayanıp güvendim. Siz de şirk koştuklarınızla beraber toplanıp işinizi kararlaştırın ki tasasını çektiğiniz bir dert olup kalmasın. Sonra da bana hiç mühlet vermeden hakkımdaki hükmünüzü uygulayın. Ve in tevellaytum fe ma saleltukum min ecr. <gülüyor> i̇n ecri illa ala Allahı ve umirtu an akuna minel muslimin. Eğer bu tebliğimden yüz çevirirseniz, benim kaybedeceğim bir şey yok. Çünkü ben sizden bir ücret beklemiyorum ki, benim ücretimi siz veremezsiniz. Benim mükafatım ancak Allah'a aittir ve bana ona teslim olanlardan olmam emredilmiştir. فَكَذَّبُوهُ ma Yine de halkı kendisini dinlemeyip onu yalancı saydılar. Biz de hem onu, hem de gemide beraberinde olanları kurtardık ve bunları o ülkede onların yerine geçirdik. Ayetlerimizi yalan sayanları ise suda boğduk. İşte bak, uyarıldığı halde doğru yolu tutmayanların akibetlerinin nasıl olduğunu gör.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 kendi halklarına resul olarak daha nice peygamberler gönderdik. Onlar kavimlerine ayetler, mucizeler getirdiler. Ama berikiler önce yalan saydıkları şeye bir türlü inanmadılar. İşte haddi aşanların kalplerini böyle mühürleriz. ثم بعثنا من بعدهم Onlardan sonra da Firavun ile ileri gelen yöneticilerine Musa ile Harun'u delillerimiz, mucizelerimizle gönderdik. Ama onlar büyüklük taslayıp kabul etmeyi kibirlerle yediremediler ve suçlu bir halk oldular. Felemma jaa'ahumul hakku in hâzâ lisihrun mubîn. Kâle Mûsâ etekûlûne lil hakki lemme Onlara tarafımızdan gerçek ulaşınca, bu besbelli bir sihirdir, dediler. Musa dedi ki, size gelen gerçeği böyle mi nitelendiriyorsunuz? İnsaf edin, sihir midir bu? Şu bir gerçektir ki, büyücüler iflah olmazlar. قَالُوا اَجِئْتَنَا لِتَلْكِتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا وَتَكُونَ لَكُمَ الْكِبْرِيَاءُ فِي Sen, dediler, bizi atalarımızı üzerinde bulduğumuz dinden döndüresin de, Ülkede önderlik ikinize kalsın diye mi geldin? Biz mümkün değil size inanmayız. Ve kâle <gülüyor> Fir'aun, u'tûni bi kulli sâhirin alîm. Fir'aun, ne kadar usta sihirbaz varsa hepsini bana getirin, emrini verdi. Fe lemmâ jââ es-seharatu kâle lehum musâ el-kuvmâ entum. Büyücüler gelince Musa onlara ortaya atacağınız ne varsa atın, hünerinizi gösterin dedi. فَلَمَّا أَلْقَوْ قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللّٰهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللّٰهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُحْسِدِينَ وَيُحِقُوا اللّٰهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ الْمُجْرِمُونَ Onlar iplerini ve değneklerini atınca, Musa şöyle dedi. Yaptığınız şey sihirdir. Allah onu boşa çıkaracaktır. Çünkü Allah, bozguncuların işini düzeltmez. Mücrimden hoşlanmasa da, Allah sözleriyle gerçeği ortaya çıkaracaktır. <gülüyor> semaa amara başlangıçta Musa'ya kendi kavminden genç bir kuşaktan başka iman eden olmadı. Kavmi, Firavunun ve yöneticilerin kendilerine işkence edeceklerinden korkuyorlardı. Çünkü Firavun, o ülkede son derece despot ve çok aşırı gidenlerdendi. Ve <gülüyor> Musa, ey milletim dedi, siz Allah'a iman ettiniz, ona tam bir teslimiyetle bağlandınızsa, öyleyse yalnız O'na dayanıp güvenin. Onlar da şöyle cevap verdiler. Biz de Allah'a dayanıp güvendik. Ey Rabbimiz, bizi o zalim kimselerin işkenceleriyle imtihan etme. Ve rahmetinle kurtar bizi o kafirler ğoruhundan. Ve وَاجْعَلُوا <gülüyor> Musa'ya ve kardeşine, milletiniz için Mısır'da evler hazırlayın. Evlerinizi namazgah yapın, namazı hakkıyla ifa edin ve ey Musa müminleri müjdele diye vahyettik. 117. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا, ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا تمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى فَلَا Musa, ey bizim Rabbimiz, dedi. Sen Firavun ile onun ileri gelen adamlarına dünya hayatında muazzam zinet, haşmet ve servet verdin. Ey bizim Rabbimiz, insanları neticede senin yolundan saptırsınlar diye mi onlara bu imkanı verdin? Ey bizim büyük Rabbimiz mahvet, sil, süpür onların servetlerini ve kalplerini şiddetle sık. Belli ki o acı azaba girmedikçe onlar imana gelmeyecekler. قال لقد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعا سبيل الذين لا يعلمون Allah buyurdu ki, dualarınız kabul edildi. Dürüst olmaya devam edin, müstakim olun ve sakın hakikati bilmeyenlerin yoluna tabi olmayın. <Sessizlik> <gülüyor> Derken İsrail oğullarını denizden geçirdik fakat hemen firavun askerleriyle beraber zulmederek ve saldırarak peşlerine düştü. Nihayet boğulmak üzereyken iman ettim, İsrail oğullarının inandığı ilahtan başka tanrı yokmuş. Ben de Müslümanlardanım!" dedi. Şimdi mi? Halbuki bundan önce isyan etmiştin. Bozgunculardan olmuştun. Biz de bugün senin bedenini denizden kurtarıp, karada bir yere çıkaracağız ki, senden sonra gelecek nesillere ibret olasın. Doğrusu insanların bir çoğu bizim ayetlerimizden ibret alınacak delillerimizden gafildirler. <gülüyor> اِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ Biz, İsrail oğullarını güzel bir yerde yerleştirdik. Onlara helal, hoş rızıklar verdik. Kendilerine ilim gelinceye kadar, ihtilafa düşmediler. Fakat ondan sonra, ihtilafa başladılar. Elbette Rabbin, aralarında ihtilaf ettikleri hususlarda kıyamet günü hükmünü verecektir. Ve il kulte fi şekken mimma enzelna ileyke fesel min qablik laqad caeka'l hakku mir <gülüyor> rabbika fe la tekunen eğer faraza, sana indirdiğimiz hususlardan herhangi birinde şüphe edersen, senden önce kitap okuyanlara sor. Celalim hakkı için sana Rabbin tarafından gerçek gelmiştir. Bunda en ufak bir tereddüdün olmasın. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ Sakın Allah'ın ayetlerini yalan sayanlardan olma yoksa hüsrana uğrayanlardan olursun İnnellezine hakkat aleyhim kelimetu rabbika la yu'minun velau kullu ayatin hatta yaraul azabael elim Haklarında Rabbinin hükmü kesinleşmiş olanlar her türlü mucize de önlerine gelse gayet acı azabı görmedikçe iman etmezler. Belâ lev kānet qaryatun âmenet fanafahâ îmânuhâ illâ qawm Yûnus illâ qawm Yûnus lemmâ âmenû keşefnâ anhum azâb el-hizî fîl keşfettik onlara azab-ı fi'l hayat-ı dünya ve azap gelip çattığı zaman imana gelip de bu imanı kendilerine fayda vermiş olan bir tek memleket halkı olsun bunun asla böyle bir şey vaki olmamıştır ancak Yunus'un halkı müstesnadır ki bunlar iman edince Kendilerinden dünya hayatındaki rüsvaylık azabını uzaklaştırıp giderdik. Ve onları bir süre daha yaşattık. Eğer senin Rabbin dileseydi, Dünyada ne kadar insan varsa hepsi imana gelirdi. Ama bunu irade etmedi. Şimdi sen mi imana gelsinler diye insanları zorlayacaksın? Allah'ın izni olmadıkça, Hiçbir kimsenin iman etmesi mümkün değildir. Fakat akıllarını çalıştırmayanlara ise, şeytanı musallat eder, o pislikte bırakır. De ki, Göklerde ve yerde neler ve neler var bir baksanıza. Fakat bunca işaretler ve uyarılar iman etmeyecek kimselere ne fayda verir ki? <gülüyor> Onlar sadece kendilerinden önce gelip geçmiş milletlerin unutulmaz azap günleri gibi bir gün gözlüyorlar değil mi? De ki, gözleyin, ben de sizinle beraber bekliyorum. Sonra biz, Resullerimizi ve iman edenleri kurtarırız. Böylece müminleri kurtarmak üzerimize düşen bir borçtur. قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ مِنْ كُنْتُمْ فِي شَكِّمْ مِنْ دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ فَلَا أَعْبُدُ De ki, Ey insanlar! Eğer benim dinimden şüphedeyseniz, iyi bilin ki ben sizin Allah'tan başka ibadet ettiğiniz şeylere asla ibadet etmem. Lakin sadece ve sadece sizin ruhunuzu teslim alacak olan Allah'a ibadet ederim. Bana müminlerden olmam emredildi. Ve yüzünü özünü Allah'ı bir tanıyarak dine ver. Ve sakın müşriklerden olma. Sakın Allah'tan başka sana fayda veya zarar veremeyecek olan putlara yalvarma. Şayet böyle yaparsan, o takdirde kesinlikle zalimlerden olursun diye talimat verdi. وَاِنْ يَمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرِّنْ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُ وَاِنْ Kusibu bihi men ve huvel Eğer Allah sana bir sıkıntı, bir zarar dokundurursa, onu yine ondan başka giderecek yoktur. Şayet sana hayır dilerse, o durumda onun bu lütfunu engelleyebilecek de yoktur. O lütfunu, ihsanını, kullarından dilediğine eriştirir. O öyle gafur, öyle rahimdir. Affı, merhamet ve ihsanı boldur. قُلْ يَا اَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ اِهْتَذَا فَاِنَّمَا يَهْتَد۪ي لِنَفْسِهِ ley aleykum bir vakil. Deki, ey insanlar, işte rabbiniz tarafından hakikat size gelmiş bulunuyor. Artık kim bu gerçeği kabul eder de, doğru yolu tutarsa, bunun faydası sadece kendisinedir? Her kim de yoldan saparsa, o da kendi aleyhine olarak sapar. Bilin ki ben işlerinizi yönetmeyi üstüne almış biri değilim. Sana Rabbinden ne vahiy olunuyorsa ona tabi ol ve Allah hükmünü isaret edinceye kadar sabret. Çünkü hakimlerin en hayırlısı, en güzel hüküm vereni ancak odur.